Selamlar, selamlar, selamlar. Bugün çok özlediğiniz, çok beklediğiniz... Yorumlar yağdı, herkes çıldırdı, Hayır. o nasıl bölümdü, şöyle güldük, böyle altımıza yaptık. Yani mail tamam, yorumlar tamam, evime posta geldi. Evet. Mektup yazmışlar ya, dediler gördüm, ki... Ben de gördüm bunu. O bölümü, o bölümün ikincisini istiyoruz. O hangi bölüm? Tabii ki Orfeus'un ikinci bölümü. Orfeus'un ikinci bölümü için bugün Kadıköy stüdyolarında toplandık. Yanımızda Orfeus'un diğer iki elemanı Uğurcan, The Mastermind Erdem. <gülüyor> Niye böyle bir şey yoktu normalde? <gülüyor> Ve Nadir Gaydacı, Nadir Van, Gaydacı. Nadir <gülüyor> Nadir Van, Van Türe Bravo. yanımızda. Bugün dördümüze dördümüz oluyor. Orfeus yayınının ikincisine evet. hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Evet hoş bulduk. bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk sevgili arkadaşlar. Sizleri tekrardan burada ağırlamak <gülüyor> e, çok hoşnut olduğum bir şey değil. Bizim için büyük bir Bizim için bir kayıp falan Evet bugün en son biz ne yapmıştık? Bir hatırladan. Previous Leon Orpheus oh, Universe. <gülüyor> <bravo>. <gülüyor> Orpheus Universe'te ne olmuştu? Biz en son sahneye çıktık. <gülüyor> Oraya bir müzik biz ayarlarız. Biliyorsunuz çok iyi müzik yapıyoruz. Geçen yayını canlı dinleyenler buna Öyle şahit oldu. Sağır oldu. Yani ondan sonra şey... Yani geçen yayın biz... Dedik ki en son işte Orfeo sahneye çıktık bizim ha. lisemizde. Ve efsane bir sahne yaptığı... Felaket yani böyle Yıktı, insanların yıkıldı. zırıl zırıl olduğu... Nadir'in eli bir ara yanıyordu ben onu gördüm. Aynen aynen. Yani. <gülüyor> <gülüyor> i̇ki, iki, i̇ki gitarı aynı anda çaldığını görüyordu. Evet. Yani şey o yüzden en son bu pozisyonda bitirmiştik. Evet. Ama ondan sonra başımıza böyle geldi. Bu grup işleri bizim için daha da şahlandı. Tabii. yersen. Evet. <gülüyor> şimdi abi şimdi o ilk sahne tabii önemli bir şeydi yani. Bitimiz evet. kanlandı orada. Evet. sahne tozunu bir yuttuk. <gülüyor> Aynen. Çünkü hiçbirimiz şey sahneye çıkmamıştık. Hadi biz tiyatro falan yapmıştık sende ama Uğurcan'a söylüyorum evet, bunu. Sayılmaz evet. ama notalı toz yutmak farklı. Doğru. Tabii. Sözlü toz. Evet. Şarkı <gülüyor> da söylüyorduk gerçi biz. Notalı. Aynen. Bizi kaldı çünkü. Aynen. Yalnız şöyle işte mesela tiyatroda hadi bir de çok kalabalıksın işte tekstte unuttum unuttum bilmem ne bir şekilde bir yerleri doğaçlama yapıyor. Bir şeyler oluyor. Evet. Bir şekilde ilerleniyor ama bu dört tane adam çıkıyorsun, müzik hı hı. yapıyorsun, sıçarsan direkt dalga dalga oluruz. Evet, büyük ihtimal sebebimizin çok yüksek. Evet, ki sıçtık da yani. Kaç kere. <gülüyor> Aynı. Jokom <gülüyor> sonra... çıktı sahnede falan. Evet, ama seyirci o kadar zırhırıldı ki, evet. <gülüyor> hani... Ve o kadar bir şeylerden habersizdi ki, gayet hala en önde şarkıları söyleyen bir tayfa var. <gülüyor> doğru, bu da doğru. Ondan sonra abi bizim bitimiz kanlandıktan sonra biz ne yaptık? Stüdyolara hızlandırdık. Bıraktık falan. Evet. Şarkıları evet, gittik. Şimdi orada şöyle o bir gocadak. şey oldu. Bir ee, biz sahneye çıktık ondan sonra benim sınavım vardı. Üniversite sınavı. Hı, evet. Yani bir sene sonra girdim. Senden bir Ben girdi. beraber girdik sonra. Beraber mi girdik? Galiba. Evet. Lanet olsun öyle sınava. <gülüyor> ne sınavdı be? <gülüyor> Bugün e, LYS 2011'i konuşacağız. <gülüyor> ee, Matematik 3. <üç. gülüyor> Şeyde o arada ben bir yok oldum. Evet. Yani onu bir bekledik sonra ben bir yok oldum. Sizin farklı bir girişimleriniz herhalde. Tabii başladı ama. O gelişimlerimiz, ne zaman yazın başladı bizim galiba? Ya yazın hep, sonra her kaldı. zaman yapılan şeylerdi böyle. Evet, hep bir grup kuralım bilmem işte. ne. Ama hiçbir zaman olacağına inanmıyorum. Sizin başka bir grubunuz mu vardı? Aynen. Aha. Biraz bahseder misiniz? Ayıp ayıp. Paralel yapılan. Yani, <gülüyor> yani şöyle bir şey, bizi sahnede dinlemişler. Demişler ki ya bize basçı ve baterist lazım, siz de çok iyisiniz. Mükemmel yakınsınız. Aynen, dediler ki gelin çalın. E biz de dedik tabii ücretli Parası... tamam. mukabilinde. Ne de olmasın. Ne de olmasın. Evet. Ücretini tabii. de aldık bu arada. Evet ücretini de aldık. Öyle mi tabii, 20 TL. <gülüyor> Sahneye çıktı, <gülüyor> 20 TL Aksaray'da sahne aldı <gülüyor> <O> Kalkmaz. <gülüyor> <O> Kalkmaz. gibi gibi. <gülüyor> Ondan sonra... <gülüyor> Grubun adı falan var mı? Adı sana belli. Evet. Mentol. <gülüyor> Mentol. Hı <Aha>. hı. <gülüyor> afiş vardı oğlum, profesyonel afiş yapıldı. Mentol'e. Evet aynen, para verildi falan afiş yapıldı. Neyse bunu... Hiç kazanıyoruz. Evet. <gülüyor> Hayır, bu, 20 lira. Bu <gülüyor> İki mimarları... tane hafif şey yapıyorlar. Önce bu grubun mimarlarından bahsetmek istiyorum abi. O kim? kim? Bir tane kıvırcık bu bir ya? gö <gülüyor> Kı kıvırcık kıvırcık bir şere yoksunu <gülüyor> bizim yazdıkları arkadaşımız. Yecan. Evet Yecan kendisini şimdi adlandımayalım. Geçen bölüm anladınız ama. Andık mı? Tabi. Yavuz ha. İbnesi. <gülüyor> Hemen böyle saldık. Gideceğiz <gülüyor> şimdi buraya. <gülüyor> Değil mi? Ya <gülüyor> niye büpleyeyim ya? Büpleme ya. Devam. Aynen. Yavuz İbnesi. <gülüyor> Sen ben, de söyle. Bir daha Bugün konuda... lan. Ben tanımıyorum onun için... Kendisi... Yavuz diye bir hıyap. <gülüyor> Kendisinin cinsel yönelimiyle alakalı bir şey söylemeyeceğim. Aa, bak nasıl bak, oynuyor. Bak hemen nasıl, nasıl bizi bitirdi? Oynuyor? Nasıl bizi bitirdi? <gülüyor> Sen çok tehlikeli bir adamsın. Aaa Aa, öyle. öyle. Kardeşim bu kanalda ben artık kendi Yülya Avşar kurallarımı... Reyde, <gülüyor> ...Türkan Şaray kurallarımı getirdim. <gülüyor> Soyunma, sevişme. <gülüyor> İnsanların cinsel yönelimlerine herhangi bir Biz laf etmem. Kimsenin bu arada kamu spotu, kimsenin cinsel yöneliminde falan Oğuz'un hiçbir alakası yok. Evet, benim için alakam. Niye benim ya? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Niye benim ya? <gülüyor> evet. Evet. Ee, Yavuz denen şahıs böyle bir e, tetiklendi, trigger oldu. Dedi ki ben şarkı söylüyorum abi, neden korkup korkmuyoruz? Evet, hatırlıyorum. İşte böyle bir şeyler, çok iyi söylerim falan filan diye bizi razı Aynen, bir de Bari iyi de söylemiyor. Ondan sonra neyse biz de dedik ya abi ulan bizim zaten biz çalıyoruz. Otur, çalarız yani Çalarız dedik. Ne olacak yani? Senin vereceğin şarkıdan ne olur? Lan git! <gülüyor> biz zaten o sıralar neler çalıyoruz yani. Tabii tabii, tabii bu bize verdi. Seven Nation Army'ler e, bilmem ne. Ben halkımda oh çalıyorum. çalıyorum yani. Aynen Ardımla çalıyorum. Ondan sonra neyse bu şekilde biz bunlarla stüdyoya gitmeye başladık ve orada bir de Satanus'un oğlu var. Heee. Satanus'un oğlu. oğlu. Aynen. Gerçekten. Ayberk Götü. <gülüyor> Bu yayın, Bayfet Kusma yayını değil var. mi? <gülüyor> yani şöyle bir şey, ben hani... Önceki <gülüyor> çocuğum neydi? Yılmaz mı? Yavuz. Biliyorum Yavuz da hani şey... <gülüyor> <gülüyor> şey, <gülüyor> <gülüyor> şey <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ben o çocuğu iki kere falan gördüm. Onun için hani kendisi aklıma hiç söylemeyeceğim ama o Ayberk denen Göt... <gülüyor> <gülüyor> o hakiki bir Göt ya. Ya böyle <gülüyor> <gülüyor> bir şey yok yani Cudas ya. Judas konserinde bize neler çekti mi? Onu da anlatacağız herhalde. Anlatırız anlatırız. Tamam. Ay bak, hatta şu an anlatalım. Ay bak karakterine bir insanla tanısın, evet, tamam. O zaman sen başla. <gülüyor> abi, bir az konserine gittik. Uğurcan var, ben varım, başka Serkan var. Çok abi. pardon, birinci bölümde sanki bundan bahsediliyor değil mi? Programın şeyin... Kanalınızın birinci bölümünde var bu hikaye. Evet, var, var galiba. Var, bir, var. Bir, kısmı. bir kısmı. Evet, var. bir kısmı var, aynen. Kanalın birinci bölümünü lütfen dinleyin, ee, yorumlara yazın. En güzel bölüm de birinci bölüm. Giderek bozdular zaten. Evet, her, her kanal görüyor. <bölüm var. gülüyor> hiç bölümü sadece yani <gülüyor> film gibi çekmişler bu diziyi <gülüyor> Devam filmi şeyine hiç gerek yok. Kaydına gerek yok. Bölüm <gülüyor> 1'de bırakacaklar. Hayır. Evet. Ondan sonra Judas konserine gittik. Sen vardın işte Uğurcan, ben Gökçe sen Gökçe yoktun orada. Serkan vardı galiba? Serkan kesin vardı. Aynen. Sen de yoktun Hadi. Yok. Sen niye ya. sen Judas'ın en baş bayrak taşıyıcısındı? Niye geldin? bilmiyordum ya. Nasıl ya Allah Allah. Biliyorsundur abi. Nasıl ne demek bilmiyorum. Biz o zamanlar rock rolla falan çaldığımız dönemler. Evet. Ben Rabalford'la şahsen tutamak istiyorum gibi beyanlarım var. Ama şöyle yaza falan denk geldi galiba. Ha, ben Sen memlekette olabilirsin. Sen Hı. memleketteydin herhalde. Çünkü bildiğimiz şeydi yani. Senin bizzat Rabalford hmm. imzalığı Deridon'un yok mu ya? açıkla. <gülüyor> Şimdi o, neyse. Rabalford <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> imzalı kedisi var nadir. <gülüyor> <mu? gülüyor> Ondan sonra biz abi Judas konserine neyse gittik. Ön gruplar fan çıkıyor. Ön gruplar dediğim de Whitesnake bu arada bir tersi. Işte, Ondan sonra biz gayet en önde yerimizi aldık Uğucan'la. Mis gibi bir ramuzu içiyoruz. Orada takılıyoruz, muhabbetimiz ediyoruz. Bu Ayberk Yavşak geldi, beni buldu bir şekilde. Nasıl bulduğunu olduğunu hatırlamıyorum. Bu arada da, bu Ayberk Yavşak konserlerde samınlanıyor abi yanında. Evet evet. evet. Böyle bir özelliği evet, var. Işte. Bütün konserlerde bunu ben gördüm gittiğim zaman. Geliyor bir şekilde bir aynen. yerden. Ayberk samınlanıyor böyle. Evet <gülüyor> abi acayip. Adam. Sizin abi, götünüze GPS falan takmış olabilir öyle, Aynen ya. Ne zaman, e, ne zaman grup çıksa biz en önündeyiz diye. Oo kardeşlerim dinliyor muyuz falan filan diye. Dinlemiyoruz, buraya biliyor. biz geldik bu simit satmaya. Mael. Aynen. <gülüyor> ne, ne yapacağız dinliyor muyuz ne demek? Ondan sonra geliyor bize sarılıyor, konseri din Kankadın ben şu arkada bir takılayım falan diyor. Gidiyor arkada birasını içiyor. Takılıyor yatıyor. Tekrar bir grup çıkıyor. Açsuz yani bir dik. Tekrar yanımızda. Su getirmiyor. Aynen. Beliriyor bu. Hangi grup çıkmıyor. Adamın tipini. Azıcık özetler misin? Tipini. Tipine mi? Tipi. Abi Şam şeytanından bozma. <gülüyor> Şöyle bak. Rengi Tarık Mengüç. ten rengi. <gülüyor> Saçı siyah. Böyle ibibik gibi dikik. Burasında yani çenesini, çenesinin çenesinin dudağının altında çenesinin e, üstünde bir e, piercing Üç. var. Onu arada böyle e, sal, dışarı sokup sokup çıkartıyor. Böyle tedirgin <gülüyor> etmek için. Böyle kadar dilini milini çıkartan bir adam yani. <gülüyor> pislik bir yer. Normal normal adamla konuşurken abi ne haber ne yaptın? Doblo'yu sattın mı falan derken adam Aha. böyle dilini çıkar <gülüyor> yaparak <gülüyor> dilindeki e, piercing'i bize Gözüken ama empoze etti. That's gerçekten ya. Tabii, ha, aynen ettim. öyle yani. Ondan sonra bu adam da bizim gitaristimizdi mentolde maalesef. Kadi buyur işte. Ben de gitar çalıyorum abi. bilmiyorum. Ya Bu arada gitaristimiz değil. değil. Evet. Gitarist olduğun gitar çalabildiğini düşünen bir evet. zavallı. İddiaydan az... bir şey soracağım size. Bir şey ha. soracağım. Nadir Türen'in olduğu gruptan çıkıp gitarist olarak, Ayberk'in olduğu gruba geçmek size ne kazandırmış olabilir bu dünyada? Hiçbir şey kazandırmayalım yani iki... gerçekten. İki bu iki karakter aynı cümlede kullanılamaz dahi. Doğru evet. Yasaklanmalı bu cümlede. Evet, Teklif evet. dahi edilemez. Teklif. Dahi. <gülüyor> ya 180 derece farklı bir iki insan. Bir gitaristimiz daha vardı ama. Onun yani ay belki tarafı çalmıyordu çünkü benim büyük kadarıyla sadece <gülüyor> dil, çok dil. pahalı bir gitarı vardı. Evet, ha. BC Rich evet, BC 3000 dolarlık yakmıştı. Sadece onunla oynuyordu yani. O gitar çaldı görmedim o ben ay formasını. Yok. Körkemüt gibi diyebilir miyiz? Evet. Oo. Oo. Hadi bakalım abiciğim. Körkemüt cevap cevap akıtıyordu. Evet. Umarım buna cevap verir. Yorumlara yazsın şey e, ne diyordum? Ha, ha e, diğerki testimiz. Onur'dan mı? Var e, Onur evet. Onur ama sonradan biz Onur'u samun ettik. A, ne zaman? Ceybak vardı. Evet zaten? ilk başta çünkü bir şey çalmıyorduk ki basit basit şarkılar çalıyorduk. O kadar konsuz bir insan bile çalar onları yani. Doğru. İlk şarkılar. Neydi o? Seven Nation Army'ler bilmem ne başka başka şarkılar da vardı. Bu ayda ki biz nasıl dövmedik o konserde? Evet ya. Ben bunu çocukluğumdan beri kendime soruyorum. Hadi soruyorum. Biz niye dövmüyoruz? Kadıköy'e lan çıksak mı? Evet çıksak şu anda. Seyirci erken bitti kusura bakma. Bu yayına Ay, Ayberk'in ölüsünü getirdim. <gülüyor> şey neyse ondan sonra işte basit şarkıları da sonra bizim bitimiz kanlanınca ulan Betelik'e de çalarız biz yok Ganseruz'u da çalarız falan deyince Onur'u saman ettim ben bizim Aha, okulda. Evet. Onur çok iyi bir kitay Solak. Ama adam solak şomur böyle... yapıyor. Şey futbolcu sanki anasın <gülüyor> <sen ya? gülüyor> Böyle bir solaya var. <gülüyor> şiir <gülüyor> Okudu bel suyu alıyor. <gülüyor> gitar çalarken. Neyse bunu getirdik biz. Bunu <gülüyor> öyle 5 milyon dolar. Aynen. Burada güzel gitar çalıyor bilmem ne Gibson bir tane gitarı, gitarı var güzel. Evet, yani Gibson alıyorum ben. Hatırlıyorum var. Yani. Ondan sonra kasayla geliyor böyle. Ondan sonra biz bira. bir kasa bir. Evet. Ondan sonra olsa da gitsek. Neyse. <gülüyor> Ondan sonra şey yaptık. Ee, çalıştık, ettik bilmem ne. Ibag yine bok gibi çalıyor bilmem ne falan. Biz Onur'a sırtımızı yasladık. Tam yani bir böyle. Onun gibi şekilde gitara kutuyor adam evet. hani. Evet. Biliyor evet. çocuk. Biz böyle sırtımızı yasladık, dedik ki biz bu şekilde çıkarız. Hazırladığımız şarkıları işte Seven Nation Army var, So What var lazım. Yok So What değil, başka bir şey vardı ya. So What mıydı? Hiç hatırlamıyorum abi. Metallica'dan bir şey vardı ya. Oh, Lascares, Lascares. Oh, Lascares. Aynen. <gülüyor> Lascares vardı. <gülüyor> Welcome to the Jungle vardı. He. Ve güzel bölüm, bayağı bir şarkı var. 10 şarkı falan vardı hemen hemen. Allah Allah. Tabii, o tabii. grup olduktan var şarkı çalıyor. Onu geldikten sonra çaldı. Enter Sett Bancı vardı. Doğru. Evet, o, aynen. Doğru. <gülüyor> I'm oh. Neyse, biz işte konser günü geldi, çattı. Şimdi biz bir tane mekan anladık abi. Mekanın adı Rakun. Evet, şu an yok. Şimdi zaten. bu mekan... kapalı zaten. Evet, şu an kapalı. Ee, bu mekan Orpheus sinematik Universe için de önemli. önem ediyor. Aynen. <gülüyor> ee, bizim arşinemesisimiz bir mekan burası. Evet, maalesef. Öyle. Kendimize burayı anladık. Kapalı çünkü yaktık. Evet. <gülüyor> Sistem şöyle işliyor. Gidiyorsun, ayarlıyorsun. Adama diyorsun ki abi ben şuraya <gülüyor> grubumu getirip sahneye çıkacağım, enstrümanlarımı da getireceğim. Parayı da... Kısa bir şey yokuz diyorsun. Öyle oh. mi ya? Tabi tabi. Kişi başı 20 lira para alıyor girişten herkesten. Ha. He. Bir bira veriyor. Biz sonra. Sonra da toplanan paranın işte 20'sini mi de grupa dağıtıyor? E 20 neymiş oğlum tabii öyle? Toplamlar işte 20 lira aldık o gece diyorsun. şerefsize bak ya. Bankur. Tam Alkar, bir ya. Alkar, Alper miydi? Alper. Galiba Alperdi. Dinliyorsan bunu sen çok bir, bir göt Aynen ya. Benim karşıma çık, ben Kadıköy'de oturuyorum. falan böyle. Çok <gülüyor> sinirlenmiş. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Şeyde ama sirlenemeyecek gibi de değil. Hmm. Neyse ondan sonra biz oraya işte gittik ayarladık bilmem ne eşyalarımızı koyduk dışarı, dışarı çıktık takılıyoruz Kadıköy'de. Çok havalıyız falan. Mentol değil mi? Tabii tabii ha, bu mentol. fotoğraflarımız falan çekiliyor Kadıköy'de. Tabii tabii akşam sahneye çıkacak, çıkacağız bilmem ne falan böyle ortam Helak şahane. Et. Ondan sonra abi Onur'dan bir telefon geldi. Konuserde <gülüyor> bir saat falan var. <gülüyor> Dedi ki abi böyle böyle ben işte yolda birine <gülüyor> acil Müdahale ettim Aa, evet. gerçekten böyle bir şey böyle bak. bir şey yapıyor. Yolda birisi kaza mı ne geçirmiş? Bu da şey ilk yardım, ilk yardım okup, biliyormuş, okup şey. ilk yardım yapmış birisine. Tamam. Onu da hastaneye mi götürüyormuş falan böyle bir şeyler geldi. Bir, bir i̇lginç bir şeymiş. İnanılmaz vadeye bakı şeyler söyledi. Abi, akşam gelirsin Abdullah geçmesen. saat kalaysa biraz zor ama. Ne ya. yaptın adama ya ebola mıydı o adam sana mı bulaştı yani. o ne oldu ya? Yani? Bu arada sahnen var geri gelecek bırakacaksın adı bu masada evet. Olmaz olmaz. <gülüyor> olmaz. Doğrusunu yapmışsın Onur kardeşim seni tebrik ediyorum. <gülüyor> Ama sen de doğrusu bir adam değilsin birazdan neden öyle olduğunda, olmadığını da söyleyeceğim. <gülüyor> Ondan derimden. sonra neyse. Sen herkesi dolusun. <gülüyor> ben çok, abi bizim grubumuz şu anda farkında mısınız dağıldık biz. Yaşlı gibi gelip masanın en tarafında alkol da yok anasını satayım öyle Aa. oturup podcast çekiyoruz ya. Yeter bizim, be. Bizim, ya bizim Möntlikur'dan ne farkımız vardı? Fazlamız vardı. <gülüyor> Fazlamız vardı ya. Zeka. Evet. <gülüyor> şey. Heh o gün onu neyse bir şekilde bizi sattı. Onur'un soyadı da neyse. O kadar, de değil, artık bir artık o kadar da de... vermiyor. De... Onur o gün bizi bir şekilde sattı. Ondan sonra. Ve biz bir anda Ayberk'le kaldık. Ayberk'le kaldık. Ayberk ben, Yavuz, Gökçe. Yani Ayberk var tam Jungle çalacak da ben göreceğim. Evet Oo. evet. İmkanı yok böyle şeylerin yaşanması. Peki diye. Ayberk bu duruma ne diyor? Abi çolarız. Yok Ayberk. Altına sıçıyor, Altına sıçıyor. <gülüyor> Bilmiyorum ya, onu bilmiyorum, böyle bu. İyi olmuş. Sonra Hı. yeni bir karakter orada çıkıyor. Evet abi, bak gerçekten çok sıkıntılı bir adam. Evet, bu adam çok değişik bir karakter yine. Gerçekten öyle, hayatında tek yaptığı iyi şey o gün bize yaptığı iyilikti, başka hayatında Alayım. yaptığı hiçbir iyilik Alayım. yok. Ben takip ediyorum arada da, <gülüyor> <gülüyor> iyi şey yapmıyor yani. Evet. İyi bir şey. Yok. Emrecan diye bir yaratık var abi. Şey, futbolcu. Evet. Hayır. Gökhan Emreciksin o. <gülüyor> Emre Can diye futbolcu var ya oğlum. Ondan sonra neyse Emre Can abi. Alman. Ben bir hala anlatıyorum. Tane... <gülüyor> evet. Geçen gol attı. <gülüyor> Bir tane manyak. Tamam mı Gökçe'nin sapığı. Abi gerçekten yani telefonlarını açmıyordum Elif'in bir ara. Farklı numaralardan arıyordu beni açayım diye. Neden abi. Ben bilmiyorum. Her defasında Gökçek'e sarıyor. <gülüyor> Bu arada biz... hareket yapıyor oradan bir de. Bu arada Feşşek. biz Emrecan'la da Emrecan'la da biz bir Google'a girdik. Bunu da yaptık yani. Emret <gülüyor> oğlum neydi o? Dünyanın en kötü grubuydu o. Esas en kötü grubuydu. Pardon okşadım. <gülüyor> evet. En kötü grubuydu. O ne ya? Öyle bir şey de mi var ya? Türkçe müzik falan çaldığınız şey var. Tabii tabii. Şey Emrecan'ın ee. Emrecan bir ne düğünü olacakmış Bursa'da. Düğünde Aha, grup bari. lazımmış. Evet. <gülüyor> evet, <gülüyor> aynı ya. Bir süre Gülüm gibi <gülüyor> ama. çalışalım gidelim dedi. Tamam dedik biz de. Bu <gülüyor> tekrar yalan oldu. Olmadı öyle Hakikaten <gülüyor> şeyler. Hakikaten yalan. Çok mutlu oldu bari. Ama çalışmışsınız. Bu adam ya. bakmıyor ki adamı her hafta farklı numaradan arıyordu. Niye abi ya? Bu açmıyor. Ya manyak. Ondan sonra... Ya. Sabık yani. Sabık <gülüyor> <da>. Ondan sonra sabak yani sabak ispatladı. Akı Ondan sonra şeyde bu Emrecan abi dedi ki ya dedi ben dedi şurda gitar kursu alıyordum. Oradaki hocaya bir soralım belki çıkar birkaç birkaç videosu falan dedi. Dedik abi yani gidip Yap, soralım kaybetçeği evet, saat kalmış yok. abi ne ha. yapacaksın şimdi da Nadir da uzakta, yani. nadir yakın olsa hemen evet. gelsin. Ailem öyle şey setliste falan da bilmiyor adam onun çekincesi de var yani. Evet neyse biz gittik abi gittiğimizde de studio red. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Hangisi lan o? Böyle şeydi. Rex'in tam karşısında yukarıda üst böyle. Üst kattaydı. He hatırladım onu. Ha, Heh aynen. Aynen orası. Ya, zorla kaldığımızda gittiğimiz yerden evet Oraya gittik abi. Orada adam oturuyor. emrecanı gördü. Aa kardeşim ne yapar falan bilmem ne. Abi dedi böyle böyle. Grubun işte buçuk bir, 1 bir saat sonra sahnesi var. Şöyle de bir setlist var. 10 şarkı bunları çalar mısın? Dedi ver bakayım neymiş bunlar falan. Adam YouTube'dan açtı şarkılara bakıyor. Ha tamam bu okey, okey okey falan dedi. Çalarız ya dedi. Tamam dedi. Abi efsane falan. Biz adamın elini öpüyoruz. Okay dedik. Çıktık biz orada. Evet, Oğlum adam bu hmm. arada davulun yanı baya karanlık. Aha. Orada oturdu adam. Efsane. Basamcının üstüne. Gözülmüyor. Aynen. Adam gizli kahraman yani. Tabii, adam tabii. arkada oturdu, neler çalıyor. Sololarını çalıyor, lead'ini çalıyor, her şeyini yapıyor. Aynen. Allah Allah. Ayberk piçi bütün ekmeğini yiyor filan. Aynen. En önde şovunu yapıyor abi. <gülüyor> En önde air gitar çalıyor piç. Air gitar çalıyor gerçekten. <gülüyor> Ondan sonra en önde gitarıyla adam arkada var ya döktürüyor böyle bir şey olamaz. Ya Ben bir ara bıraktım mı? adamı dinliyorum. Dedim ki bunların ben ağzına sıçayım. Adam, Oraya, adam, böyle, adam böyle bu arada gruba çok iyi geldi. Bana çalarken böyle okey iyisin, devam falan diyor. <gülüyor> evet, Allah, Allah. Allah Adam, adam bombay. Halı sahaya çağıracağını evet, adam ya. Tam evet evet. Bizim gür gibi. <gülüyor> abi, abi. <gülüyor> Geldi şöyle VC'ye bir tane gitarı vardı, hiç uzun, kırmızı böyle, alev gibi. Evet. Açtı onun kasasını, çıkardı pedallarını. Kral gibi oturdu, bas anfisinin üstüne yanına bir, bir arasını koyduk. Aha. Süper abi, her şarkıya okeydi, okay, çalarız diyor falan, bir Allah, sola atıyor 5 Allah, dakika. Allah'lık bir adammış evet, bu. Evet, Çok Peki, bomba bir adamdı. Peki e, Ayberk, e, sesi açık mı gitarın? Açık da böyle, eh. eh açık. Yani evet. arada ritimleri vuruyor bildiği yani gibi. şey amfiden kapatmıştır Ayberk <gülüyor> Hoca değil mi adamın adı hoca yani. Hoca evet. Tabii canım gitar hocası yani. Ondan sonra neyse bu arada ama biz de bazı şarkıları çalamıyoruz işte. Adama biz de her şarkıyı çal demedik. Hani de... de bilmiyor. <gülüyor> Ondan sonra Albert de bilmediği için biz bazı şarkıları dedik ki şunu çalmayalım, bunu çalmayalım. Böyle böyle geçiştirelim. Tabii sahnenin süresi kısaldı. Sahnenin süresi kısalınca orada bir karakter yine ortaya çıktı. Evet. Yine yazdıktan bir arkadaşımız. Ee, bu şey Alfred Heh, Alfred evet. Alfred bunda bastırmış. Bir önceki yayınımızda e, dinleyenler Alfred'i çok yakından tanıyacaklar. Evet, evet. Onlar çok yakından tanıyacak. O, o kümenin içinde ben yokum abi. <gülüyor> <Evet. gülüyor> <gülüyor> Alfred'i abi neyse yazdıktan bir arkadaşımız diye sen tamam, değil, dinleyeceğim, dinleyeceğim. Aynen. Akşam sizi buradan göndereyim. Ha, dinleyeceğim. Hayır. Tabii. Ondan sonra <gülüyor> şey Alfred'i ayarladık sahneden önce dedik ki. Hı -hı. Biz Seven Nation çok değiştirmiştik çarkıyı. Böyle bir yerde hızlanıyor, bir yerde yavaşlıyor, davulu değiştirmiştik falan. Hı. Dedik ki ya, yani şarkıyı bayağı şey çalıyoruz biz, ee, biz bitirdikten sonra sen çık o, o o o o diye yeniden başlat hani biz de şarkıya bir daha girelim bitsin. Evet, Gibi iki bir şey. kere çalacaksın yani. sonunda, Tabii. en son bir kere daha çalacağız. Ha iyi, güzel. Hı hı. Sonra bu unuttu, sarhoş oldu. Evet. Alfred. Alfred. Sonra e, biz dedik ki madem gelmiyor biz çalalım o zaman bir kere Evet. Daha. Sonra yine biz çaldık. Ç çılınca aklına geldi bunun. Üç kere daha çaldırdı bize zaten. <gülüyor> tekrar sahneye çıkıyor. Oo o, o diye başlıyor, biz de kalkıyoruz. Sahnenin süresini öyle uzattık. Üç, hakikaten dört kere fazla sevindiğimiz şarkılar mı çaldırdı o akşam? Onun dışında birkaç tane de işte hocaya çaldırabildiğimiz Ayberk'in de az buçuk bildiği evet. şarkıları çaldık, İndik. Bu arada Şeyf yılları bak. Ee, Abi şey, orada seyirciler arasında. Soysistin sesi çok. Ayla soysistin sesi çok. Var, çok büyük büyük ben biliyorum onu. Çok bomba bir olay. Ayla. Abi işte bir tanıdığım, ya yani bir arkadaşımız. Bu vokalin ablasıyla karşılıklı oturuyorlar. Vokal şey... E... Yavuz. Yavuz. Yılmaz, evet. Yılmaz'ın... Vokal. Yılmaz, <gülüyor> Yılmaz evet. Yural'ın ablasıyla karşılıklı bu da hiçbir, birilerini zon altında bırakacağız. Öyle değil. Ee... Adama ibi ki... ne dediniz oğlum? Bu çabuk zonu Eee bu kötü bir şey değil, bu normal e bir şey. Sen mi? buna kötü bir şey mi? Hayır bir saniye orada Aa, duracaksın. Aa Hayır. Nasıl ibne birine sen heterosun diyemezsen, hetero birine de sen ibnesin diyemezsin. Belki de adam ibne nereden Belki diyor. de kendini hetero ama ibne olarak lanse etmek tamam, istiyor. Tamam yani. neyse adama ibnediniz, göt dediniz. Çok <gülüyor> güzel çıktı <gülüyor> Biz bu işten çok iyi sığırdık. Bok sığırıldınız. Neyse e. Bizim arkadaş Cemre de demiş ki ablasına. Ya çocuklar <gülüyor> de... falan havada uçuyor. E bir şey olmaz ya. Ama bir şey olmaz evet. Cemre kaç metre? <gülüyor> evet. Boyu? Belki tanıyorumdur. He. Bizim şey uzun Cemre'yi soruyor ya. Düğündeki Cemre var ya. Uzun boylu bir çocuk vardı. Ha yok ya. Yok o ya, değil bu, bu mi? Bu tamam. Kız zaten. Allah'ın 5 saniye kitledi. Yayına herkes böyle boş bir bak. Bir şaka zannediyor değil <gülüyor> mi? Erol verdin bana yani. Anlayamadım zannettim şakayı. <gülüyor> aynen. Ondan sonra neyse. Cemre aynen bizim vokalinin ablasına demiş ki. Ama tanımıyordu. Ablası olduğunda biliyor. Demiş ki ya çocuklar çok iyi de vokal çok kötü ya falan. Dedi. ''Çocuklar <gülüyor> sonra... çok iyi de şuradaki aynı. <gülüyor> Ondan sonra tabii bu ablasına demiş ki ''Yok ya o da hani çocuk söylüyor ya işte falan filan.'' Yapmış. Yok uçukla <gülüyor> abi. Ondan sonra Cemre tekrar ''Yok yok baya kötü ya.'' Hayır hayır hayır. Öyle söylüyor. Israr etmeseymiş kurtulabilirmiş ya. kötülemiş ya. yani. Eh Mehde geç abi sen niye <gülüyor> orada? Niye ısrarla yani Israrla. kendini yanca arıyorsun. <gülüyor> Neyse biz o günü bir şekilde bitirdik. Bu arada ben 40 derece ateşle de geldim konseye ona <gülüyor> <Öyle> hatırlıyor musun? Öyle <gülüyor> Tabii tabii. 40 derece ateşle de geldim konseye. Bu arada İğneyle, o konseylerin doğum günü de bir de. Pastaki mali seymişti. Evet evet. Yemiştir. Ondan sonra bunlar işte Taksim'e gideceğiz, 300 kutlayacağız falan filan, 20 liraya Oğlum, kutlayacak de kutlayacak emiş. Oğlum Kadıköy'de izliye Taksim'e gidiyorsak, evet, böyle bir evet, bin tane saçmalık. bar var yani. Aynen. Eski ben eve... de kalktım eve gittim yani. Çünkü ölüyorum ansızatim geberdim. Tam, tam Taksim tam, etmiştik. Tam o... burada, burada parantezi açalım, eskiden öyleydi. Eskiden öyle Taksim diye bir yer vardı arkadaşlar. Şimdi Evet. yaşı küçük arkadaşlar Şam bizim oldu, yes. Şam. Bunu, bunu belki insanlar 2030'da dinleyecekler. 2030'da Kadıköy'de kalmamış olacak muhtemelen. Evet. Ya yokuz artık. O yüzden şu an size Münbiş'ten sesleniyoruz, Münbiş. <gülüyor> 82 Musul'dan sesleniyor. Bir Irak'a da almış değil mi? 83 <gülüyor> Körkük. <gülüyor> Bunların ikisi de Irak'tı arkadaşlar. Ne ee? Ondan sonra bitti. Hikaye bu mu? Eee şey... Evet, hayır, şimdi bu, şöyle... Alfred'e Orga... ben sonra bagetlerimi vermiştim. Sarhoş oldu bu çöp çöp toplayan arabalara bura bura koşuyordu. Bagetlerle. Kim o? A Alfred. Abi... Neden geçelim, onları ben bilmiyorum. Ben Onur'a Kadıköy'de gitarını verdim. Çünkü sabahtan gitarını bize bırakmıştı. Gelmeyince gitarı bende kaldı. Son akşam şey, Onur'la mı buluştun bir de bizden sonra? Evet, orada onu bekledim. Şeyde gitarını ona teslim ettim. Öyle gitti falan. Ben gibibi falan almış alsaymış ya. Evet, manyak. Ya. Oğlum adam gipsini bırakmak istemiyor. Evet, Solak gipsiydi Gibson. bu arada. Kimseye versen veremezsin. Satarsan satarsın. Sat, sat, Ama pahalıdır, sat, satarsan bu sat, arada. Sat. Evet. Ondan sonra abi biz bu işi yaptık. Siz siz de sınavı mınavı atlattınız. Artık Orpheus stüdyolara geri döndü. Döndü. Evet. Dönüşü muhteşem oldu. Geçen, Dönüşü evet muhteşem geçen. olmadığını geçen gün sizlere kanıtlamıştım. <gülüyor> evet, <gülüyor> ses kaydıyla. Konserden sonra verdiğimiz aradan sonraki ses kaydını bulduk arkadaşlar. Kesinlikle bu podcast'e eklemeyeceğiz bunu. Evet. Değil yok, mi? Yok, yok çok eklemeyiz O kadar iyi ki hani siz utanırsınız. Kulaklarınız yani. kanayacak çünkü yani ya o kadar çünkü iyi. Çünkü onu çok ki... iyi kulaklıkla dinlemek lazım evet, burada, de. evet. derinliğini evet. anlayabilmek için. Tabii. Çünkü biz normal kulaklıkla dinledik, bir boka benziyor. <gülüyor> <gülüyor> ee, orada bir bizim bir performansımız var, biz e, tabii kimse pratik falan yapmamış. Bu ikisi gidiyor zaten, orada. gay gay. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bak işte, yine <ya gülüyor> başlıyor. <gülüyor> Kötü mü? Yok yok, pardon bir saniye, o değil. O sizin Türkçe bir çaldığınız bir yaşar döneminiz vardı. O çok kötü. O onda gökçe yoktu. Ya yok muydu? Onda ben vardım sadece. He. Bir tane ben senin Türk grubunda Türkçe şarkılar çalan grubunda yok muydum ya? Vardım. O Emre Canlı grubu mu diyorsun? Hayır, senin tiyatrodan arkadaşlarının oldu. Geldim miydin mi ben stüdyoya? Yo. Geldim gibi atıyorum. Neyse. Ya şöyle. Ben şöyle bir şey oluyor. Geldin lan geldin sağ lan. Geldin geldin tamam evet geldin geldin. Mutlu cehlif benim. bu Oğuz <gülüyor> <bu şerif> beni... <gülüyor> arkadaşlar. Bu, bu bir erkek orospusu. Ayda. Oh, ayda. Tabii her gruba veriyor. Böyle de bir insan. <gülüyor> oğlum bas çok piyasada. 50 ben tane grubu yapayım? var ya Jason gibi. Adama dedi. <gülüyor> bize de bas, bize de bas. İlla herkes çağırıyor. O lan. yeni karakolda bir çek. Anladım. Basıyorsun yani. Tabii tabii. Güzel. Sen her bastığın grupta da sen vaksın Ben anlamıyorum. <gülüyor> Gerçekten onu her bastım da lan varım ya. Evet. Evet. Niye artık? Of cümleye bak. oğlum. <gülüyor> <gülüyor> bu cümleyi de söylettiğimi yapıyorum artık podcast'dan çıkabilirim. Evet. 11 bölüm oldu amacıma ulaştım. <gülüyor> 11. bölüm. <gülüyor> ya Bastar bastı her grupta. Şimdi tabii ondan sonra biz yani siz böyle hani pratik falan herhalde yapmadınız. Ben yapmamıştım çünkü. Evet ben de yani biz saçma sapan şeyler çalıyorduk. Pek yapmıyorduk. Hı hı. Ondan sonra biz bir stüdyoya gittik. Dedik ki zaten biz yırtıyoruz ortalığı. <gülüyor> zaten yani ağlatıyoruz falan. Ulan hiçbir şey çalamıyoruz ya. 3 <gülüyor> evet. ayda yani bir giden, anda giden giden giden yani 2 sene geriye dönmüşüz. Evet. Kaydı dinledik. Ya benim Rezalet. insanlığa olan inancım falan sorgulandı yani. Dedik <gülüyor> ben böyle bir şey yok falan. Ama sonradan toparladık tabii. Evet çalışa evet, çalışa. Çünkü zaten bir sonraki iki ayda buna ilintili. İstersen evet. ben size burada pas atayım. Şu ayak içi yuvarlayayım. Ha bir de bir ara biz o dönem tam benim sınavdan çıktığım dönem Taksimde bir stüdyo keşfettik devamlı oraya gittik iki kere üç kere. Venüs Ha Venüs iki ha, tane var. Chilanda. Işte. Ha ha. Hiç bilmiyorum oraları da bilmediğim için. Evet. Orda bizim bir kayıt deney şeyimiz var. Evet bir hücum kayıt. Sonic. Stüdyo Son Sonic diye. Aynen. Hı -hı. Hiç hatırlamıyorum bak. Evet. Doğru evet orada, öyleydi, Sonic doğru. Hı -hı. E, orada böyle aşırı loş camlı kapı vardı hiç onu da unutmuyorum. Cam kapı böyle merdivenden çıkıyorsun, merdivenin genişliği 80 cm, ben şu an geçemem oradan mesela. <gülüyor> evet evet çok daha bir meydana verdi, aynen. Öyle çıkıyordum falan filan, orada bir hücum kayıt yapmıştık. İlk kayıt olmuydu acaba? Yani böyle stüdyoya aynen. para vererek aletli maletli kayıt yaptığımız, ilklerden birisidir yani. Aynen, o olabilir. Ya. Sonra biz şey işine girdik işte, yani biz bayağı bayağı grubuz şimdi, artık herkes üniversite öğrencisi sayılır. Yani bomboş bursuz, duruyoruz, zor. hiçbir işimiz yok, gücümüz yok. <gülüyor> ee, ki beste. Evet. Olaylarına girdik. Aynen. Dedik ki yazmaz mıyız? Yazarsız. Dedik. Aynen. Üstü <gülüyor> videoda böyle gifler mifler takalanırken yalnız bak o giflerden birkaç tanesinin güzel kaydını bulursak var, var. onları paylaşabiliriz gerçekten. Evet. Bir tane o o şeyi atalım. Bir tane vardı ya devamlı moralimiz düzelsin diye arka arka çaldığımız, <gülüyor> evet. çaldığımız buradan var. moralli çıkalım. Buradan moralli çıkalım böyle. <gülüyor> Çok komik bir olay ya. Eee onu da anlatalım. Anlatalım ya evet. Aynı. Şöyle bizim o biraz önce bahsettiğim mevzuda yani iyi çalamadığımız bir performansı var şeyde stüdyoda. Ve moralimiz bozuluyor abi. Tabii, <gülüyor> şey yapar içeride Yani herkes düşmüş böyle. İki saatlik stüdyo almışız. Bir de kayıt etmişiz yani bir şeyle. Evet. Yani telefonla Ve falan. Gibi. Ve iyi değiliz. Yani Nadir'in gitarının zaten hani telleri bir acayip. <gülüyor> Doğru dürüst değil mi? Aynen, böyle bir Sesler böyle bir garip geliyor. Akorlar bozuk Akoru gibi. Akoru bozuktu herhalde. Sesler böyle çatır çatık saçma sapan batarya sesi bastırıyor falan. Bir şeyler böyle çok kötüydü. Her şey çok kötüydü. Bitimler kaçıyor falan. Ondan sonra. Moralimiz bozuldu falan. Dedim ki arkadaşlar yani iki tane şarkıyı çok iyi çalıyoruz zaten. <gülüyor> dedim ki bunları arka arkaya patlatalım. Buradan moralle çıkalım dedim. <gülüyor> <gülüyor> Sanki sahaya <çıkıyormuşuzdu. gülüyor> Oradan sahaya çıkıp evimize çıkıyor. gittik, yani. Morali Morali gittik yani. Moralimiz düzeldi. Ondan sonra. Ee, ne neydi ondan sonra ya? Ha Nasıl biz biz de, don... beste, beste, ha, beste, işine ha, girdik. Beste. Biz kayıtlar kayıtlar oluyoruz. Ondan güzel sonra güzel şey böyle güzel bir if bulduk. Takılıyoruz onlarla. falan filan. Neyse ondan sonra okul işte başladı okul dönemi. Ekim ayı hiç unutmuyorum bunu. Ee, bu sizin o gün çıktığınız yani. Bana da anlatıyorlar. Diyorlar ki işte böyle konsere çıktık, sahneye çıktık. İşte Aybak'la bile biz bu iş yaptık. orfi sert türlü bu işi patlatırız falan filan. Tabii. Para kazanacağız, bilmem ne, bira içeceğiz. Ben. Hı -hı. Şimdi abi öyle değil mi? Üç lirayla bir o zaman. Tabii, Hı -hı. tabii. Evet. Yani. Ve o leş grupla yaptık, işte siz de her türlü yaparız falan filan diye bayağı biz biz coştuk. Evet. Ondan sonra işte ne oldu? Bir yarışma olayları oldu. Ha, yarışma olayı vardı evet. Na Nadir çok iyi bilir bunu. <gülüyor> Şeyde, İTÜ'de. Iki, İTÜ'de... E... Ağılır bir şey var. Bakayım. Ya senesini <gülüyor> falan söylemeyelim. Bir dinler, munlar, çıkarır, bulur. Aynen ya. <gülüyor> o CD'yi getiriyor değil mi? Abi iki Üzüldüm. tane şarkı yazdık biz. İki tane şarkı yazdık, bir tane de cover gönderdik. Üç tane şarkı yanlış hatırlamıyorsam. Veya bir, kendi yazdığımız bir cover, öyle Galiba bir şey. Galiba evet, ha, bir, bir öyle bir öyle. Step, step de... Harder and Harder. Şarkı öyle miydi bu, şarkı? şarkı. Yok bir <gülüyor> de ismim vardı. Evet. Yani öyle bir şey İngilizce de yok. Evet, <gülüyor> Aynen. Oğlum, daha sert ve daha sert sapla diye bir şarkı olabilir mi? Ne <gülüyor> <gülüyor> Niye lan? Ha, step, step mi? Ha, step. Bak hiç anlamamışım step bile bunu. Step Harder and Step Harder Evet. Hmm. Neyse. Yani, yani öyle bir, bir gruptu Yani dikkat <gülüyor> Tehlikeli bir gruptuk. Bir şey zaten. Ben hatırlıyorum. kaydı ilk çalıştığın zaman, başlattığın zaman diyorsun ki bunlar herhalde ya cehennemden buraya gönderildi Aa, ya da... Pick of the falan aynen. var. Ya da şey yok yok o anlamda değil yani öyle boğuk ve pis <gülüyor> iğrenç bir ses geliyor ki şeyde hani. Yine <gülüyor> hücum <gülüyor> kayıt almışız. Venom gibi bir gruptuk. Tabii ya. tabii. Yani ne <gülüyor> Venom'ı şey ya meşhugah ya. Aynen. <gülüyor> Neydi senin grup? Ne? Dead Omega. Dead Omega yani böyle Cehennem melekli ne onun bir sözü vardı çok komik. <gülüyor> şey cehennemin dokuzuncu çukurunun istimali mi ne? Aynen. Cehennemin dokuzuncu çemberinde bir suiistimal biliyorum. Dönerek... Ne bu? Sudumuz zaman bir şey. İşte yani biz de öyle bir şeydik cehennemin dokuzuncu çemberindeki suiistimal olarak. Orfon zaten <gülüyor> o demek herhalde. Bizi suiistimal ediyorlardı abi. Evet. <gülüyor> Neyse sonra... biz işte gönderdik yani evet. onu söyleyecektim. Gönderdik bir bokta çıkmadı. Aynen. Hiç kimse dönmedi. Oradan evet ses de dönmedi. Bir de biz geç verdik. Evet, Bak, hem geçmedi, hem de Gökçelen'in bataryası orada çok kötüydü hatırlıyor musunuz? Bateri yıkılıyordu, yani senin kaydettiğin yerde batarya böyle düşecek gibi oldu. Sen hep aynı atağa atmak zorunda kalmıştın o yüzden. Her batağı evet, tıkı evet, tıkı, tıkı tıkı. Bateri, tıkı bateri yürüyordu önünde. Evet. Abi son niye orada kayıt yaptık peki? Başka yer mi yok? Son çünkü son gün mü neydi böyle. o? Şey son günde orayı buldum, Abi çok ya. Bunun araştırma, ben şimdi böyle bir elimde fırsat olacak, bunun araştırmasını bir ay yaparım ben. 32. gün birlikte gideriz en güzelini yere yani. Aynen öyle. En azından hani pahalı veya şey lüks olacağından değil de mesela batere yürümesini abi <gülüyor> evet, önemli <canlı>. bir şey. <gülüyor> çok kötüydü, gerçekten şey çok kötüydü. Ondan tabii ki doğal olarak seçilmedi Tabii orada bir şey çıkmadı bize. Ondan ama güzel bestelerimiz var. Bu arada şöyle söyleyeyim, insert here, buraya, Nereye? Bir işte bu noktaya bir Aha, okay. şey attıveririz. Yani buraya küçük mı? bulursak tamam, o tamam. bestelerden atalım. Tamam, tam şu anda buraya geliyor. Evet onu bestelemiş hayır sonra işte biz evet. çok iyi, harika bir grub olarak gidiyoruz ve şarkılarımızı gittikçe zorlaştırdık. Evet evet. Yani neler şey neler? seviye seviye arttırdık bayağı evet. zorlaştırdık. Neon Lights. Neon Lights ya, benim kolum evet. kopuyordu ya. Aynen. Ciddi yoruluyordum ben evet. Neon Nights'da. Ve çalınıyordu yani ama. Evet, e, still Counting, onu çalamadık ama yine onu, onu da getirdik. Çok zor oldu Still Counting. Hmm, still Counting zordu. Ondan sonra işte Holy Diver efsane şey... Meşhop. Meşhop'ı. <gülüyor> Bu daha kimsenin aklına gelmedi bugüne kadar. Var bir daha. Niye evet gelmedi abi? Yok. Bu? Var mı? Evet. Vardır belki abi. Hmm. Ondan sonra ben vardı. Paranoid. Paranoid vardı. Aynen. Hmm. Aa evet lan. Oğlum, Oğlum bayağı çalıyordu. çalıyordu. Evet. Bir Forum'du tane ACV'si uzandan... var mıydı? TNT vardı. TNT vardı evet doğru. Su koyacaktık. Çalıyor muydu? Çalıyorduk evet. Çalıyorduk. Ben söylüyordum çünkü hatırlıyorum. Ha, doğru doğru. Ondan sonra öyle kantlı mantlı bir şey kimseye bırakmam diye ortaya çıkmış. Haklısın <gülüyor> sen de <gülüyor> haklısın. Ondan sonra biz bu şekilde böyle makine gibi hazırlandık abi ama neye hazırlandık? En son benim doğum günümde He, biz yine bugakunu ve konu tutacağız. Orada sahneye çıkacağız. Alev alacak oralar. Oralık alev alacak. Dedik ki harbi grup bu sefer geliyor. Tabii, tabii. Ya ben ailemden bir sürü kişi çağırdım. Okuldaki arkadaşlar işte Erdem Atatürk'e onları çağırmıştım. Ben de bir Kadıköy'de sürü. etkinlik var, organizasyon var ya perşembeydi ya çarşambaydı yalnız ona rağmen bir sürü insan geldi. Ne olacak? Ertesi gün herkes ha, okula bir saat geç gitsin. Yani. Üniversiteye zaten herkes. Aynen öyle. Evet. Abi bayağı, biz oraya 50-60 kişi topladık diye. Tabii topluyorduk. Rahat. Mi? Rahat topluyorduk yani. Aynen öyle. Bir de senin doğum günün olduğu için senin hani arkadaşların daha şey gelecekti. Kalabalık Aynen. Kalabalık gelecekti. O yüzden bayağı kalabalık olacaktı yani. Setlist müthiş. Müthiş. Hazırız dedik, ya. Yardırıyoruz ya. Yani. Biz buradan dedik adımımızı atarız artık Kadıköy piyasasına. Yalnız bak şunu Hı. ekleyeyim. Biz geçen gün şeyi konuşmadık. Tamam, orası burası çünkü. Tamam, ben karıştırdım. <gülüyor> tamam, orası bu. Okey, evet. devam edelim. Tamam. Onun konu onu konuşacağız şimdi. Tamam. Woodstock'la geliyoruz. Heh, tamam. Onu konuşacağız şimdi, geliyoruz. Evet. Ha, Woodstock'la geliyoruz. Biz tamam. abi o gün de bir stüdyo yaptık ve biz on, ondan önceki iki hafta falan deli gibi stüdyo evet, yapmıştık. Evet. Hatırlıyoruz ya, haftada çünkü üç kere falan. Çünkü biz de gezdiği ciddiye alıyoruz abi. ciddiye alıyoruz abi. <Şimdi> Geçsin Niye sen. <gülüyor> <gülüyor> Hiç de gerek yok. Evet, 5 kuruş para kazanacak mıydı? Hayır, ya. işi ciddiye almak hani rock and roll gruplarının temel özelliklerinden biri değildir, anlıyor musun? Evet. <gülüyor> Böyle bir şey. gerek yok. Yani işini çok ciddiye alır, sanki kötü grubu <gülüyor> oluyorsun evet. abi ya. Evet, işini ciddiye alan e, Bu müzik grupları. Sahnede popu açsaydın onun ya. YouTube. <gülüyor> evet. Ee, i̇şini ciddiye alır YouTube. Başka ha. var mı öyle işini ciddiye alan grup, rock grubu? Var. The Oman. Evet, grippin. <gülüyor> Aa, gripin evet. Gripin salakat. Ah. Çilekeş. <gülüyor> Çilekeş. <gülüyor> <Neler> çıkıyor. <gülüyor> Nereye gittik? Ondan Ayla. sonra Emre Aydın. <gülüyor> <gülüyor> ne bu Fanta Gençlik Festivali? Tam öyle oldu. Ondan sonra neyse biz o gün abi o gün de bir stüdyomuzu yaptık. Hazırız, müthişiz, alev alıyoruz aktık gittik Gakona sırtımızda El, gitarlar. Sırtımızda gitarlar, amfi ve amfiye gittik çünkü ananın amfi yok Evet öyle bir şey eksik miydi ne öyle bir, bir şey eksik bir şey vardı Hı -hı. Evet bir tane amfi götürmüşüz Kızımıza pedallar medallar benim amfi ya. senin aldı Bir amfi aldı Ondan almıştık iki tane amfi mi var. vardı gerek almıştık Baget vardı Evet <gülüyor> hatta baget pedal falan götürdü gibi. pedal götürmüştü Ondan yani. Sonra <gülüyor> gittik bizi çeye girdik elimizde gitarlar oraya bırakacağız Adam dedi ki sizin bugün müydü Ya siz dedi bugün mü dedi ya böyle aynı anda böyle rahat Evet dedik. Evet dedik. Ya yok dedi bugün falan değil. Ya dedik bugün biz konuştuk hani falan filan. Ben de bilmiyorum tam. Konser biletleri basıldı ya. Tabii tabii. Evet. Ya bir de afiş bastık hatırlıyor musunuz? Evet ya. evet. Benim evde burada bir yerde duruyor. Bulurum belki. Yok. Sims yaptı bir şeydi ya. Adam şeye baktı. Çıktı alıyoruz. Bu lan böyle diyor. öyle <gülüyor> <Değil gülüyor> evet. gibi gitti. Yani parasını vermiyoruz. Şerefsiz sanki. Evet. Allah Allah. Orada iki kuruş şey basacak. Kızdım ben. <gülüyor> <gülüyor> Ama o afişten çok basmamıştık. Herkesin evinde birer tane varsa. Evet evet. Yani. Bende yok hiç ya. Yok mu? Hayır. Tamam. Ben de de yok. Kapat <gülüyor> Sana ileride 100 liraya satacağım onu. <gülüyor> ee, neyse ondan sonra ya abi olur mu öyle şey falan. Bir, bir, sinirlendik adamın evet, doğum evet. gününden arkadaşları gelecek. Hayır, Nasıl yok yani. Ne abi? demek yok yani. Adam Bak, açtı tarafa... 19 muydu? <haha>, 19 Aralık'ta açtı. Bu arada doğum baktı. günü 19 Aralık. Evet hani, kutlamak istedim. Yani. Aynen. Suic'e ee, Südü südüyalarımıza... abone olun falan. Erken şey yaptı. <gülüyor> ee, Neyse ya adam açtı baktı şeyi. Ajan neyi? Bomboş. Ya dedi ben dedi buraya yazmayı unutmuşum dedi ya. yazamam yazmam. Hayır zaman. hayır öyle demedi. Öyle dedi oğlum. Bizi açanda da bizi buldu. 19 ha, yazmış yazmış. yazmış tamam. Evet yazmış. A ben sana aramayı unuttum Tamam ha. He. Tamam. Evet. Tamam. Normalde arıyorum bir gün önceden dedi. Aramayı unuttum dedi. Ha niye arıyorsun? Ne? Neden arıyorsun? Hani biz onu merak Aynen. ettik gerçekten. Aynen. Çünkü organizasyon defterde var görünüyor. Aynen. Sen beni niye arıyorsun? Niye arıyorsun? Evet. Çok sinirliyim sen anla. Aynen adam dedi ki abi ya dede bir sorun oldu poliste falan. Buradaki... Ya belediyeyle, belediyeyle. rak müziği yapan bir grubun belediyeyle nasıl bir sorun olabilir? Aynen abi. Ya? <gülüyor> Bu nasıl... Yani biz... <gülüyor> Tabela vergimizi mi ödemedik, ne stopajımızı mı geciktirdik? Kardeşim, belediye bize niye zorluk çıkartıyor ya? ya. Allah Allah! Belediyeyle niye kadar iş olur ya? Düzüme, Metallica'nın Kaliforniya Belediyesi'nin işi var Aynen, böyle. E, vergi işte. <gülüyor> Allah Allah ya! ya Bizim başımıza böyle Umut Sarıkaya karikatürü gibi bir şey geldi o gün. <gülüyor> Aynen. Adam dedi ki işte o biz artık... gidip sırada bekleyecektik. <gülüyor> <gülüyor> Dilekçemizi verecektik. Gitarlarla falan Aynen. Ondan sonra adam dedi ki biz dedi burada... Elektronik yani elektro bir şey çalamıyoruz. Hayır, Ancak akustik çabeyiz. Ulan ben nasıl Ay, davul akustiği. çalabiliyoruz? Aynen. Davul çalabiliyoruz. Amfide davul yok ya. Evet, distoşun da yok. Evet, distortion'da yok. Distortion'da yok. evet yok. akustik, akustik çabeyiz biz. Şey. onu vereyim falan. Diyor. Akustik vereyim akustik çalın diyor. Ulan niye olmaz ki akustik <Ne>? gelsen çal. <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> ha gitti. mı çalıyoruz biz. <Gülüyor> <Gülüyor> Bak yine dedi. Durduk he? yere ya. Adam nesen bize bunu yüzümüze baka baka söylüyor. Ya abi olur mu öyle şey? Bir sürü adam çağırdık. Bak bizim işte ne çalıyorsunuz siz dedi. Ne çalıyorsunuz dedi. Ya işte Metallica, kutalika ne çalıyoruz? Ne yapacağız? Ne çalıyoruz? Geçen gün bu adamlar burada sahneye çıkmış dedik ya. He. Ona benzer bir şeyler çalacağız işte. 7-8 tane şarkı çalacağız. 12'den fazla şarkı vardı. Evet. Bakayım dedi şarkılara bilmem ne falan filan. Bak bunları dedi. Davul yok dedi. Davul zaten kaldırdı. Evet. <gülüyor> ben davulsuz, be valla ben gidiyorum vurmaya. Davulsuz nasıl yapacağız biz bunu? <gülüyor> ya saçmalık ya. Ya gerizekalı. Bari ara bize söyle. Biz kardeşim biz yani. yapamıyoruz belediye ile. Siz belediye stopaj verginizi ödememişsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Belediyeyle konuşun kardeşim de biz tamam diyelim gidelim başka bir mekan bulalım. Tamam. Kadıköy'ün diyor beyin de sen nasıl müzik çalamışsın? Bana çalamazsın. gitar evet. ya. Sokakta çalarsın ya. Yere Tabii yere. canım sokakta çalarsın ya. Böyle bir dangalaklık. O gün Ben adam bize bunu söyledi ve biz orada çıkamadık ve bizi şey yaptık böyle yapacak bir şey yok beyler falan filan diye bizi gerçekten oradan gönderdi abi. Evet. Ve biz çöktük. Sonra yani biz insanlara ya. şey mi dedik? İptal oldu gelmeyi falan. Evet aldık. demeye başladık yavaş. Çok başladık. sinirimiz bozuldu. Yani de olmuştu. Morallerimiz Tabii. çok bozuldu. Moralimiz evet. çok bozuldu. Yani şey değil. Ee, belki bizimle de mi hatam adamı aramamız gerekir mi? Yok yo, niye yo, gereksin Niye gereksin? Niye gereksin? Hı -hı. Biz hazırlığımızı gerçekten iyi yapmıştık. Evet. Yani yaklaşık 2-3 haftanın önceden belli olan bir organizasyon. Tabii tabii Adama canım. Adama gittik yazdık ettik bilmem ne falan filan. 2-3 hafta öncesinden belki daha da fazla önce. Evet daha da fazla Çünkü olabilir. Çünkü yani direkt spesifik bir gün olduğu için daha önceden de gitmiş olabiliriz ya. Yani. Aynen. Çalışıyoruz diyoruz bilmem ne. İbiş. <gülüyor> Alper Duvanker. Alper Duvanker bizi aramıyor ya. Red, reddit. Ya arasa, 2 gün önce arasa biz yine Biz başka bir yer yine buluruz. Ya bir yer buluruz. Hafta için birçok Çünkü yani çok... o gün bile... Bir saat sonra bulduk. Aynen. Ya şimdi olay şimdi şu. o olaya geliyor? Aynen zaten. olaya gelelim. Ben şimdi o, o öyle bir şey yaşanınca ben bayağı böyle moral olarak kapattım şalteri Aha. yani. Hiç ne müzik düşünüyorum ne bir şey ya adamı öldürmem lazım benim orada ya da eve gidip yatacağım yani. Hiç evet. arası yok. Sinirim falan çok bozuldu. Arkadaşlara falan da yazdım. Gelmeyin kardeşim dedim. Ben kimseyi görmek istemiyorum Kadıköy'de. Bugün gezmeyeceksiniz <gülüyor> burada. <gülüyor> <gülüyor> ya çocuklar da orada ge gelecekler. Biz evet. sahneye çıkamıyor. Ayıp yani. Aynen. Ben erkenden haber anladın mı? Ben de yazmaya başlamıştım. Şimdi biz öyle yaptık. Ecem var. Hani daha önceden bahsi geçmişti Ecem. Evet. evet. Yine bu da ee, selam sözcüğü. Kendisine çok selamlar. Şu an nöbette bizi dinliyor. Eh. Ee, yine iti sınır karakolunda sanki nöbet tutuyormuş gibi oldu ama. <gülüyor> evet. Ee, yine iti köpeği eve doldurdum. Özür diliyorum kendisinden. <gülüyor> ee, o da dedi ki ben dedi size dedi bulacağım dedi. Ya şu şuraya girin. Ya yok dedim Ecem ne bulacaksın Allah aşkına bırak boşver gidelim falan filan. Yok dedi ya siz dedi çok hazırlandınız ben sizi izledim dedi bilmem dedi bize verdi hafif ama çok da almadık yani. Evet. Güzelleni mogaller çok. Tek tek şeylere giriyor. Bizim önümüzde Bütün varlara giriyor tek tek. Ulan perşembe akşamı kim? Hakikaten boştur yani. İşte sahne var mı dolu çıkıyoruz. Var mı işte bizde yok sahne çıkıyoruz. İşte giriyoruz var ama işte o saatlerde şey değil 12'de giriyorsun Lan ben 12'de nasıl geleyim? Ya herkesin okula gideceğim falan. <gülüyor> ya 12'de gelen de grup mu olur kardeşim sen Kimse yani. Kimse gelmezlik yani, zaten. Ki. Neyse. Abi bu yeri hatırlıyor musun? Hatırlıyorum hatırlıyorum. Vudstok'a biz daha gidiyorduk zaten. Her, o evet. zamanlar. Abi Vudstok. Evet. Bu Barlar yani, Sokağı'nın Sokağı şey ikinci mekan mı oluyor? Evet. Soldan ikinci. Reksteki Barlar Sokağı değil ama şeydeki. Yukarıdaki. Evet. Kovaya yakın. Evet evet bu şeyin oradan halk evlerinin karşısından girdiğiniz zaman solda kalıyor. Aynen. Şeyde Vudstok'ta adam dedi ki ya dedi. Yok dedi ya, bugün, bugün Var dedi, Boş falan. dedi yani, yani var. var aslında o gün bir program ama geç Aha. saatte başlayacak evet, galiba. Bir, Arayı, yani, bir arayayım falan dedi. Ya bir yerleri aradı, etti falan filan. Tamam dedi gelin burada çıkın falan filan. Evet. Niye böyle oldu dedi yani, neden böyle bir şey yaşadınız? <gülüyor> falan. Dedik ki şöyle bir mekan ayılamıştık, adam me bize bunu dedi. Ha. Kim o dedi ya? Şey dedi, mekanın adını söyledik. He, Alper 31'cisin. <gülüyor> <gülüyor> böyle söz. E, tabii dedi, 31'ciye güvenirseniz böyle olur tabii falan. <gülüyor> adam bir de bize azar kaydı orada. Haklı. <gülüyor> <gülüyor> evet. E ben ne bileyim, Alper'in aldığında 31 mi yazıyor? Ne <gülüyor> ben... bileyim abi ben. Düzgün gittik orada çaldık, hiç de bir şey olmadı, iyi de geçti. Dedik, çalarız biz burada. Ama Alper <gülüyor> e, 31 bircisi dediğin zaman, bunu Alper'e çok yakıştırıyorsun kafanda. Evet, ya. evet, evet. Ya. Oymuş diyorsun net, ya. ne evet. oturuyor yani, gerçekten de. Bu adam nasıl bir adam biliyor musunuz? Bak şimdi size, hayal etmeniz için... Kel şişman wanker ya. Yok, yok. <gülüyor> <gülüyor> çok gerek yok. Adam... Adam. Kel değildi de. Kel ya. Kelden. Yok, saçı uzun mu? Kel ya. değil. Uzun saç, aynen. Kımucuk. Uzun saçlı kel. Aha. Evet, ön tarafı. Yar, açık. Yarısı açık. Aynen. Yani saç olarak şey. E, Erkin Koray. He, <gülüyor> aynen. <gülüyor> Ve boyu big bir, bir, bir adam. Adam dedi ki tamam gelin dedi. Şeyde çıkın dedi ya. Hutsak dedi sizin emrinizde falan. Hutsak burada da çok çok daha şey bir yer. Yapacağımım. Yani en azından dolu olacak kesin. Yani. De, dışarıdan yani. adamlar gelecek falan evet. Ondan sonra biz dedik Aa, süper bilmem ne. Kim geldi? Yine Satanus'un oğlu. Yine gerçekten ruh hastası. Satanus'un oğlu Ayberk denen şeref yoksunu Ya sizin yüzünden abi niye çağırdınız? Abi nerede, o adamla nasıl konuştuk biz nasıl oldu gerçekten Çıklıyorum. bilmiyorum. sonra yani yazdığı çağırmışızdır belki evet. işte falan öyledir. Ondan sonra adam geldi. Dedi ki böyle böyle. Nerede çıkıyorsunuz? Woodstock'ta. O oh abi süper bilmem ne falan. Ben yarım saate geliyorum dedi. Yani, orada dedi biz işte şöyle içeceğiz, böyle yalayacağız bilmem ne. Isıracağız falan. Diliyle oynuyor bilmem yani. ne. Yanında bir tane kız var. Kızla gelmiş böyle. Kızı hava atıyor Bizim gruptan arkadaş. Diliyle böyle hep hep La sen ne biçim at. Ben o adamı o gün dövmediysem daha kimseyi dövmeme. Hakikaten. Yani, zaten he. sinirli falan. Vallahi he, zaten he. bitmişiz. Moraller bozuk. İşte bir şeylerden bahsediyor, maddelerden bahsediyor. Tabii tabii, madde şu, falan filan anlatıyor. Şu maddeler, o bu adam, maddeler. Ulan manyak yerif. Evet. Sen nasıl bir adamsın? Ya narkotik! <gülüyor> bu adamı bulun. Bu adamı bulun kardeşim ya. Onun ismini yazın beyazlarla böyle. <gülüyor> <gülüyor> Önüne de bunu yatırım böyle, ters kelepçelim. <gülüyor> Çok keyif almaz mısın televizyon için? Bunu evet ya, ya. acayip abi. Abi, o kadar. Klibini alır, böyle kaydını alır döndüre döndüre sayıda. Adam tam sabahları latte, akşamları madde ya. böyle Böyle bir adam yok ya. Ondan sonra biz tabii bunları duyunca abi... Ya bir de şöyle bir şey oldu. Adam dedi ki Woodstock takma o çok iyi falan. O adam çok iyi dediği zaman otomatikman ben diyorum ki bu adam iyi dediyse demek sik gibi bir yere gidiyoruz. <gülüyor> bir tehlikeli bir yer yani. Bir de bok gibi bir yer yani. Yok ya bunlar şey zannediyordu işte. Hayatları da hiç Woodstock'a gitmediği için o çocuk. Woodstock'ın alt katında kedi kesiyorlar, e, kedi kesiyorlar falan Aynen. metal yapılıyor zannediyordu <gülüyor> böyle. Normal <gülüyor> müzik çalıyor adamlar yani. Aynen. Ondan sonra neyse bu böyle bizi gazlayınca abi bizde bir şey oldu. Bir soğuma oldu. Ama nasıl oldu oradaki olay? Tam onu bana bir açıklayın. Ben onu tam hatırlamıyorum. Bak ben açıklıyorum. <gülüyor> Nadir müsaade var mı? Şey çok yar. Var, <gülüyor> tamam, Hiç yok tamam antör. Ben çok şey hatırlamıyorum. Ben yani. çıkmak istemiyordum. Gökçe fark etmez abi GD. Oğuz istiyordu. Öyle var, Evet. E, grubun 5. Bidel Ecem o da istiyordu. Zaten evet. o ayarlamış şeyi. Nadir de istemiyor gibiydi. Yani biz Nadir ikimiz istemiyorduk. Ondan sonra bu adam madde dedi bizi korkuttu. <gülüyor> <gülüyor> öbürü şeyde işte hani mutsuzak ortamları bilmemleri falan filan gecenin bir ka kaçında çıkacağız kim bilir falan filan moraller de bozuk e, ama dedik istediğimiz gibi olmayacak zaten bu saat sonra millete de gelmeyin dedik arayıp geri mi çağıracağız yani. evet o da öyle bir durum da oldu aynen ee, öyle de bir şey var yani evet eve gönderdik falan ah tabii şeyden. canım bir de saat yine zaman geçiyor bir yandan da yani tabii sahneye bir saat falan kalmıştır o altı evet. falan çünkü zaten biz gittiğimizde baya dolaştık bir dosıra sırada yani tabii canım tabii, tabii. gittiğimizde şey, Baya akşam olmuştu ya. Alper'in yanına gittiğimizde de öyle erken bir saat değildi. Değildi akşam üstüydü. Ya ağzımıza sıçıldı biz sabah zaten. Ya bizim planımız şu. Sabah stüdyoya gideceğiz bir saat bir saat Hı. neyse. Takımca. orada ne oradan. Alper'e eşyaları bırakacağız. E e eşyaları bırakacağız yemek yiyeceğiz çıkacağız sahneye Hı. o kadar. Abi burada stüdyoya girdin. Alper'le didiştin. <gülüyor> Çıktın Kadıköy'de bir saat mekan gezdin. Hepsine tek tek baktın ettin düşüneceğiz dedin gittin yemek yemeye falan filan derken. Zaten saat akşam aldı oldum. gitti yürüdü. Hani dese ki, mesela yarın gelin kardeşim dese, hadi şunu tamam. Ama yarın, ertesi gün de doluydu falan ne öyle ne? bir şeyler vardı. O gün boştu gerçekten. Evet. Yani o gün şey, şey vardı. Kısmete borçluyuz. Şey, o şekilde çıkamadık yani. Ama kısmenize. 20 tane mekan vardı, bir tek bir tek o boştu yani. Evet. Mı? Yani şey o zaman değil. bizim bir tane villanımız var, bir e, Alper devenkır, bir de Aybüktü satanuz. Aybüktü satanuz. Evet. evet. İki tane bu universin villanı bak, bunları gördüğünüz yerde lütfen dövünüz. Evet. Yani dinleyicilerimize burada sesleniyorum. Ondan İkimizde sonra bizim selamı var. <gülüyor> Aynen deyin. Ondan sonra biz bu şekilde çıkamayınca abi Orpheus'un kariyeri noktalanmış. Ol. Çok saçma noktalanmış Yok. lan. Evet. Resmen böyle. En hazır olduğumuz gün noktalanmış. Yani. Abi zirvede bırakmışız lan. Gerçekten zirvede. <gülüyor> Ama dipte <gülüyor> de bırakmışız aynı zamanda. Çünkü elde yok, avuçta evet. 20 lira para kazanacaktık benim hayalleriyle. Hmm. Ama orada bu yani bu Nereden yayında... 5 lira, 4 lira içersin. Eğer evet. şu an paylaşmış isek bunu dinleyenler, şu an bizim kaydımızı yani e, bestemizi dinlemişlerse... Bunu eksplisit e eğer... olarak kabaylaşın bunu. Zaten bizim bütün öyle şeyimiz mi? öyle. Aaa... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet böyle. Şey. Ondan sonra <gülüyor> dinlemişlerse eğer... Yani bizim de ne kadar beste konusunda iddialı bir grup olduğumuzu da duymuşlardır bu arada. Yani Onda da onu koyduysak diyoruz. Evet. Orayı koyarız. Koyarız. Koyarız onu. Yani. Şimdi yayından sonra zaten onu bulacağız büyük ihtimal o kaydı. Evet. Şimdi ee, o zaman Twitter'da bir poll açalım. Orpheus devam etsin mi? <gülüyor> 12 tane takipçimiz var zaten. Etmesin besin çıkarsan <gülüyor> ne yap? Daha kötü hissetmeyecek Daha misin? Abi çok çok komik olur ama evet çok evet. kötü <gülüyor> şey. O zaman şöyle yapalım abi. Bu bölümü yayınlayalım. Bu bölümden bir hafta sonra bir pol açalım tamam mı? Tam bir hafta sonra bu tamam. bölümün çıkışından. Abi çok saçma ya. Bence yapabilir Müzik yapma <gülüyor> Evet yani. Da de, de ben de müzik, müzik mi yapmayacağım evet. ya? Yani. Hayır niye biliyor musun? Twitter'a takipçi çekmek için. Belki o 60 kişi <gülüyor> takip eder diye şu an yok. Güzel mantık. Spotify'ı dinleyen <gülüyor> marketin, çok man ya. çok mantık. Arkadaşlar <gülüyor> size o zaman ee, bir seçenek sunuyoruz. Ha. Müziğimizi dinleyip falan değil mi böyle şey? Evet. Ciddi ciddi. Ciddi olmadı. Ya bu yayında videonuzu beğendiyseniz... <gülüyor> Devam etsin mi etmesin mi? Twitter'dan ikimiz de ikimiz kanalını takip edin. Burada bir hafta sonra pola açılacak. Bu pula yorum isteğimizi. O dediğin tarihi de söyleyelim Söyledim. Evet 24 Ekim. Yani 11 oldu ama. Yok 11 olmasın. 21 Ekim. 21 Ekim. 21 Ekim kaç ki? 14. hafta. Eğer evet. ki derlerse ki bu kardeşim siz olmamış. Bu işi bırakın. Tamam ben mesleğime geri dönüyorum. Evet. Ben de öyle bir şey... Müziği bırakıyorum. Solo Dağul albümümü <gülüyor> <gülüyor> piyasaya sürüyor. Vurduramadım. İsmi de vurdurdum. <gülüyor> Yok şey... Sert. Sert. Sert. Aynen. Sert. Tuşemi yer misin? Eee <gülüyor> ondan sonra başka... Bizim Orpheus bitti tamam ama... Biz şöyle bir bir adım geri çıkalım. Sizin öbür gruba... bir göz atalım. Hangisi? Olalım. Mentole mi? Mentole bitti mi Hayır, orada? Şey, orada? Mentol zaten bitti. Senin tiyatro. Şeyi anlatmadık. O ha. olurum bizim... He, bizim stüdyomuza bizim gelmesi, stüdyo. evet. Ya Onur, işte biraz önce bahsedilen arkadaş, iyi gitarist, geldi bizim stüdyoya. Nadir'in üstüne gül kokluyorlar ya, şerefsizler. <gülüyor> ya birkaç tane şart ki soloyu <gülüyor> çalsın bu adam. Aynen, bu, bu adam çalsın, iyi de çalıyor falan filan. Bizim de elimiz rahatlıyor. Sen gitarı bırakmıştım yani, öyle rahatlamıştım. Aynen. <gülüyor> iki şarkı falandı ya, ona aynen, çaldıracağımız. Ha, iki şarkı ona çaldıracaktık. İşte o da gelecekti o gün konsere. Aha. İşte iki şarkı çalması için bizimle Onur kardeşimize sahneye davet ediyoruz diye. Bu tarzı bir şey yapacak. Aynen, yani. öyle bir şey yapacaktık. Yani. Birazcık interaktif ana anladın mı? Seyirciyle geoluğa giriyor falan. Şov bak, küçük. Şov aynen. Evet. Neyse, Onur geldi bizim stüdyoya. Efendi bir çocuk, düzgün bir çocuk. Solak. Evet. <gülüyor> Solak format. Solak. Aynen. Neyse, ee, geldi, git oranı çıkardı, bilmem ne falan. Böyle. Oh. Hazırlıklarını Benim, yaptı falan, Yağılıyor falan Yağılıyor gitti, ya, ya. Yağlıyor falan. Yağlıyor falan yani. filan. Yani bir şeyler mı geldi? Bir şeyden gelmiyor Oğlum her defasında bir yerden geliyor tabi. Evet yani. adamın zaten sosyal bir şey. Çok bir kere de evden ya. çıkıp geldim de yok yani şey yok. yok Ya e, evden çıkıp geldiyse de yolda bir ölen adamı kurtarıyor. Falan. Evet. Öyle evet. Bir şey. A, tabii tabii. Helal olsun. Neyse e, ondan sonra dedi ki ben işte çalacağım falan filan ama penamene getirmemiş hani niye? Unutmuş. Unutmuş. Unutmuş. Ya da çandasından mı çıkmadı artık? Çıkmamış ya da benimki daha mı acaba tadı güzeldi? Evet evet olabilir. Ben dedim alo abi dedim benim penayla çalabilirsin ya. Yani benim en sevdiğim penam da onun. Niyeyse onu getirmişim. Aynen. Normalde evde bırakıyorum. Bu bir şey alıp götürür diye. Bir resim metelik hapidansı <gülüyor> mıydı o? Ne bileyim bir şey Yok, vardı. Yok. Bilmiyorum. Bir şey vardı gerçekten Hı -hı. ama ne olduğunu hatırlamıyorum. Çünkü attım Ama güzel bir penaydı evet. Neyse abi adam çalıyor. Şarkı aralarında penayı ağzına sokuyor. Evet arkada eliyle çalıyor. <gülüyor> Orada penayı ağzda emişliyor. Abi ben bir rahatsız oldum. Ne müziğe konsantre olabildim, ne bir şeye konsantre olabildim. Adam benim penamı emiyor ya. Kardeşim ben onu evime götürüyorum ya. <gülüyor> üstündeki resim çıkmıştı o. Tabii tabii <gülüyor> emdi, emdi üstündeki resmi. Resmi komple çıkardı yani. Boyayı emmiş yani. Kanser olabilir şu <gülüyor> Onur dinliyorsam <gülüyor> bir check-up yaptır. Onur sana inkitere diye biliyorum. Öyle mi? Evet, Londra'da çalışıyor. Daha geçen konuştuk. Güzel. Ondan sonra orada kal kardeşim. Eğer <gülüyor> yani müziğe başlarsak haberin olmaz. <gülüyor> yani bir de öyle bir pena mikleme macerası. Zaten belliymiş hobinden. O günden belliymiş. O günden mi? belliymiş. Ben penam bitti. O herhalde o pick-up destesi oydu. Aynen. <gülüyor> <o, o> emdi. <gülüyor> yani, emdi gücünü falan emdi gitti bak Londra'da şimdi. Yok Captain'larla takılıyor. Evet olabilir. Soyun Aynen. Bir... Ondan sonra işte bizim benim o şey e, Türkçe müzikler çaldığım grup dediğimde ben onu dansta işte ha. dans grubuyla... Dans mı? Evet, dansa girdiğimde 2 sene önce. Hey. Tiyatrodan da biri vardı Evet, ama. Murat. Evet. Doğru, sen gelmiştin o gruba. Ben geldim, geldim, Hazardım bayağı da, çaldım. Hazarına takıldık falan, dışarıdadı falan, evet. Ondan sonra Oraya orada oturdum. da böyle... <gülüyor> <gülüyor> orada da böyle yaşarlar maşarlar çalınıyordu. Yani bu grup bunları da yaptı. Yoksa sert duşasıyla yaşar çalıyordu. evet <gülüyor> Yaptım. Evet, öyle Peki. bir pis bir gruptu yani. Peki... E... Ama onlar sahneye çıkmadı. Seninle o, evet. çıkmadık, çıkmadık yani, biz çıktık da ben çıktım. Sıkmaz Tabii. Yoksa ben çaldım yani, belki etme. Sen de. Tabii, tabii Bir kere mi? Ha bir kere. Ne şey Abi, yaşar. Ne ne yaşar lan? Kumralım. Şey <gülüyor> evet. Ay şey çaldınız mı? Düdüdüdüdüdüdüdüdüdüd. Çaldık şey, Elfi Da. Aynen. Elfi Da. Allah Allah. Ya, oğlum. Tabii tabii. Oğlum Elfi Dayı bir gün otur. Ben biliyorum şarkıyı. Hayır, şarkıyı bilmen önemli değil. <gülüyor> Gitarını çalacaksın abi. Yani dilirirsin. O evet, kadar o başındaki, sinir ki, o aynen. kadar sinir bozucu ki. Ve şarkı bir de başta alıyorduk. Çıkarmış onu artık. Hayır mı? Onsuz çalıyor bayağı. Çok şükür. Ondan sonra, dur bakayım bir sahne de başka ne çaldı. Abi, Rolling in the Deep, Adele. Bah <gülüyor> böyle çok karışık, <gülüyor> çok ya. Aeon teknoloji vardı lan. Allah <gülüyor> Allah. Evet, valla çok, çok kötü. şey var ama Cengiz Kuruolu yorgun yıllarım. <gülüyor> Neyse ki oyun. Bir o yüzden tamamen. Çünkü öyle garip garip bir. Aynı. Almış aldınız Akustik çaldık evet. Ben bası normal çaldım da şey Aynen. vardı maskeli balo. senin seversin. Çok, bayılıyorum maskeli balolara. Aizvar <gülüyor> çattı. Aynen. Arkada <gülüyor> şey. Tüyüvandım sen Gördüm seni. Tüyüvanlardan biriydim. Kadın rolündeydim. Aynen. O. <gülüyor> böyle bir kariyerimiz var yani. Peki şey bizim kariyerimizin içinde sayılıyor mu? Ee, yavaş yavaş da böyle artık sonlara gelirken bi e, ne sayılıyor mu benim sizin e, okula ziyarete geldiğim he, efsane he. gece evet, o, o başka As bir konu As <gülüyor> <gülüyor> o bir bölüm geldi tamam aynı bölüm mü ya yani o gerçekten bir bölüm olabilir ama hiçbir abi. alakası yok ama mesela e, bilmiyorum yani gökçeyle ondan sonra bir daha benim düğünümde görüştük evet <gülüyor> <gülüyor> Ardım onu olsun. bence onu bence ne yapalım biliyor musun onlara bir bölüm ayıralım yani. O, o tarz şeylere bak evet. ayrıl bölüm mü? Evet. Aynen. Okey. Olabilir. Şimdi. Daha keyifli olabilir. Çünkü o o geceyi zaten bir kere bayağı bir saatlerce anlatıyoruz. Evet, başından sonuna değeceğiz evet, evet. yani. Evet, O acayip bir geceydi. Uzun bir gece. Ve onun yani <gülüyor> back, back story'si de var yani onu da anlatmamız lazım. Tabii geldi. tabii. Hatta ben gelmem ona. İlk back story'si anlatıldığında sorgam beni çağıram diyor. Yok yok. <gülüyor> yani ben ee, bakalım siz nasıl hatırlıyorsunuz? Ben çünkü çok hatırlamıyorum onu. ben de ben <gülüyor> çok şey var ya gün yani... Yok yok, bence beraber yaparız onu. Beraber hatırlatırız. Evet. Olur peki, tamam. O çok keyifli olur ya. Ölüm gecelerinden bir tanesi. Evet. gerçekten biz yavaş yavaş Elray'ın mı oluyoruz ya acaba? Ana kanalı oldun. Evet. Ana anlatıyorsun, açıp mikrofonu şöyle oldu, böyle ha. oldu. Gevgev, gev, bir geldi. tane yayıncı işte ama sonra ana anlatıyor, yakışıklı bir adam. Allah. Allah'ım. Yani kızlar zırıl zırıl izliyor. Tabii bizim tam tersimiz o zaman. Tabii tabii. <gülüyor> ama biz de çok yakışıklıyız. Evet, ama göstermiyoruz kendimizi. Ha evet. ee, hadi bakayım. Peki o zaman... Ee... sosyal medya hesaplarımızı mı? Tabii ki hatırlatayım. Evet evet sosyal medya hesaplarımızı hatırlatalım. <gülüyor> evet. Ben bana neyse siz Twitter ikimiz, ikimiz Instagram. ile yazı yazın sayıyla. Evet ikileri hep ikiler sayıyla. Evet. Ben de bir çeyrek Instagram'da, Instagram'da ikimiz, ikimiz podcast. Podcast. Lütfen takip edin artık ya. Ondan sonra bir şey paylaşıyor musunuz? Ya etsin işte bak haftaya pol yapacağız ya. Oğlum reklam gelir ileride. Bunlar ya, önemli. Bunlardan reklam gelir. Ya, <gülüyor> ya birader. <gülüyor> Birader gelir, bak el alem bunlarla kalk gel yapıyor. Ezik ezik tipler kalk gel! Neyse. <gülüyor> Yok Sen tabii ki. Sen kimlerine sallıyorsun ya. Ben kapatıyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tabii ki bu bir şakaydı. Kalk geli hepimiz çok ben seviyoruz. Ben hiçbir şey anlamıyorum. Kaldır maldır. Siz ne, neden bahsettiniz? Ya, ya şey hiç bilmiyorum. işte, giyik dünyasından bahsediyor. Kendi kapalı giyik dünyasından tabii, bahsediyor. Tabii tabii. Hiç bilmiyorsun değil mi? Hiç bilmiyorsun değil Daha geçen gün, abi gitsek mi abi? Yani? <gülüyor> abi oyun fuarına mı gitsek? <gülüyor> Aynen. Bizim oyun fuar, fuarı anımız da var. O oh, dur onu da, onu da, da, da şey yaparız. Oğlum o onlar, anılarda neler var bir, ya. Bir korsan olmadığımız kalmıştı. Aynen. Hadi bakayım. <gülüyor> <gülüyor> eyvah eyvah. Ondan sonra... <gülüyor> Neyse ikimiz Instagram... Yani YouTube'da ya YouTube'da şey paylaşıyor musunuz? YouTube'da ikimiz ikimiz Hayır. paylaşıyoruz Hayır. evet. O ne var Instagram'da? Fotoğraf <gülüyor> atıyoruz öyle. Mizah. He şey... Kendi fotoğrafınızı falan Hayır. mı böyle? Hayır. Hayır. Yok o bölümlerle izledi. ilgili. Sen sana <gülüyor> <gülüyor> Atsana beni böyle. <gülüyor> Şu an bornozla oturuyor arkadaş. Altında da bir şey yok. Şuradan çek. Bugün yayın ortamımız diye şöyle bakalım biz de bakalım. Aynen. Böyle sıkıntılı bakın böyle. Kötü Aynen. bakalım ama böyle. Bu şekilde yani YouTube'da ikimize ikimiz bak o, orası da güzel ama orayı takip edelim çünkü yayınlar oraya da geliyor YouTube'a. Şey, Sen galiba son bölümü atmadın. Ben son 3 bölüm falan atmadım. Harikasın ya. <gülüyor> Gelecek hepsi. Twitch'i <gülüyor> biz bıraktık mı? Yok Twitch'te de açıyoruz. Mı? Yok bu mesela bugün açamadık ama normalde Hı -hı. biz evdan yapınca falan açıyoruz. He. Evet yani Twitch'te de ikimize ikimiz. Bir şey daha söyleyeyim ki bu, bu bölümle alakalı olmayan ama birazcık spoilerlı. Heh. Bizim e, oyun içeriğimiz var mı bu kanalda? Yani aynen öyle bak. Geliyor. Yakında YouTube'a geliyor. geliyor. Aynen öyle YouTube'da. Ama onun bir şey yapmak lazım. Hala o açılış yapmak henüz <gülüyor> değil mi? Hayır biz aslında hem müzik hem açılış videosu evet, da yani ufak böyle bir küçük video. Ufak grafikli falan. Aynen. Tabii, kayanlı, kayarglı, ayarlı. Evet. Yani işte basit yani tamam. çok çok basit. Evet. Paint'te. Paint'te falan yani. Çok iyi. Twitch Ondan sonra var diyorsun YouTube var diyorsun, Instagram var, hani, Twitter var diyorsun. Yani Facebook bitti mi? Facebook bizde yok. Bitti yani, ama bitti değil mi? Zaten. galiba. Bit, evet. 55 yaşın altındaysan girmiyorsun. Aynen öyle. Ben giriyorum mecburen. Üsküdar Barbaros Spor Kulübü'nü admineyim. <gülüyor> evet. Güzel. Sevinirim. <gülüyor> Takip edersiniz. Hiç ihtiyacımız yok. Hiç ihtiyacımız yok öyle reklamada. Şimdi bize yapayım. yağmıyormuş, Barbaros'a takipçi yağıyormuş. Barbaros'a kaç takipçi var? Var bayağı ya. Hadi ya. Var var. O, o zaman biz Barbaros'un kanalına kendi linkimizi atalım. Hiçbir şey atamazsın. Yok öyle değil ya. Öyle bir şey yok. Paranızı alırım. Aynen Niye ya? Sarıya söylesek. <gülüyor> o da sizin rak rakı alır sizden. Evet. <gülüyor> Böyle bir şey yapabilir. Ondan sonra bu şekilde yani. Takip ederseniz seviniriz. Haftaya da 21 Ekim'de de Pol geliyor Twitter'a. Okey. yani gelip takip ederseniz Pol'a katılacaksınız. Haftaya 21 Ekim'de belki haftaya D&D yayın da olabilir ondan sonraki günlerde. Ha evet. Aynen. D&D de geliyor ekstradan. Ne D&D? oynamıştık bir yayında. Biz ona çok güzel tepkiler geldi. her şeyi soruyorsunuz. <gülüyor> bu ne? Şune, bu ne? Oğlum Al, bir izle. dakika bir saniye ya. Ben üstüme gelmeyin. Ay. <gülüyor> <gülüyor> dağırlandım. Diyendi mi oynadınız siz? Evet. Ha. Bir yayında. Bir, birimize Ram bir Bu nasıl sıkı takipçisisin ya? Ben takip ediyorum kardeşim. <gülüyor> Dinlemiyorum. Dinlemiyorum. <Şanslar gülüyor> fiziksel olarak Attığınız takip. her şeyi beğeniyorum işte. Benden ne istiyorsunuz ya? <gülüyor> Bak ben ama bir şey söyleyeyim mi? Şaka değil bu şu an söylediğim. Gey, Geyiğin de bokunu çıkardık. Ya ya abi, devam bir şey olmaz yani. Ya, Şimdi ben birkaç e, arkadaşıma önerdim. Hı hı. E, böyle mizah anlayışını güvendiğim sevdiğim arkadaşlarım. Hepsi beğendiler. Ah, güzel. Spotify'dan falan da dedim bakın takip edeceksiniz. Tamam dediler ama yaptılar mı bilmiyorum. İnşallah yapacağız. Görebiliyorsanız şey takipçilerim. 65 takipçi vardı bugün. Ben baktım. Tamam ona bakın. Futbol yayını gelsin diyorlar. He. Futbol yayını çok istiyorlar. İhtiyacımız var diyorlar. Hafif düzeyli, hafif seviyesiz böyle arayı bulun diyor. Yaparız. Tam bizlik. Aynen. Yani ben Yapılık. çok rock olabilirim. Tamam olur. Olur. <gülüyor> Hemen <Sohane>. döndük. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yo ayıverim sen rock ol. Daniyo seviye toparlarız. Tamam ben seviye çok düşüreyim. Tamam. Böyle yani sizi aşağılara çekmeyin. Abi uğrayayım. sen yapamazsın. Sen efendi adamsın. Sen yapamazsın. Sen öyle zannediyorsun. Bakayım. Senaya vuruyor değil mi? Hadi bakalım. Hadi. Oha! Evet. O şekilde yani öyle. yakında evet. bir sürü evet. içeriğimiz, yeni içeriklerimiz <gülüyor> geliyor yani yeni yayınlarımız. O yüzden hepinize hoşça kalın diyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. görüşürüz. Çao.